Sen nspuni naico când săvii să-mă îșoară mărgei n-să-nspuni naico <gülüyor>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 Sevgili dostlar, herkese merhabalar. E, Maammer Ketancıoğlu, sizlerle canlı olarak beraberim. Berbat bir sesle. E, 94.9 açık radyodasınız ve Tuna'nın beriyamı başladı. Berbat ses, palazlanmış mikroplara karşı çok da başarılı olmayan bir e, direniş sırasında benden çıkan ses. Evet, antibiyotiklere karşı e, dayanıklılığı her geçen gün artan mikroplarla mücadele ediyoruz. Ee, devamını getirmeyeyim. Evet bugün sözümü tuttum ve size program boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinden fakat itiraf edeyim ki Asya'ya biraz e, galip geldi seçimlerimde. <gülüyor> Asya'dan, Avrupa'dan e, ve Amerika'dan kayıtlar getirdim. E, seçerken aslında belli bir kriter kullanmadım hani kendi ülkesinde çok sevilmiş iz bırakmış kadınlar diye bir genelleme yapamam ki bunların birçoğu dinleyeceğimiz kadınların birçoğu meçhul hatta bazı kartonetlerde e, belirtilmemiş isimleri de belirtilmemiş dolayısıyla e, halk müziği açısından bakarsak e, sıradan seslerden sıradan kayıtlar da var. Ee, tabii çok büyük yıldızların sesleri de var. Ee, Almanya'ya başlıyoruz. Zaman zaman e, Almanya'daki o tipik e, yani Almanya'nın bizdeki eksik diyelim folklorik anlayışını e, tamamlamaya çalışan bir takım örnekler çaldım sizlere. Bavyoredan işte aksak ritimli parçalar çaldım şu bu. Bu ilginç bir albüm. E, mutfak şarkıları adını taşıyor. Çeşitli dönemlerden e, yani erkek sesleri de var. Bizdeki mutfak algısıyla Avrupa'daki mutfak algısının e, farkı diyelim. E, ama tabii ki ben size bir kadın e, trio seçtim. Ee, Schwarzwald Trio. Çok kötü telaffuz etmişimdir. Eminim. Schwarzwald Walt, yani ee, evet. Schwarz, Schwarzwald Trio. Eski bir kayıtta sizlerle beraber olacak. E, dünyanın yarısı kadındır. E, hatta geçen gün bir röportajda eski yıllarda Yürüttüğüm kadın sesleri projesini anlatırken neden e, kadın sesleri ya da kadın türküleri dedi, e, ben de ona çok net bir cevap verdim. Dünyanın yarısı kadın. E, evet, dünyanın yarısı kadın. Bugün de kadınlar için e, çalıyoruz. Ama herkesi çalıyoruz, kadın seslerinden çalıyoruz. Ve ilk durağımız Schwarzwald Trio Almanya. Herzen hast, rufst du, Mutter, drück dich eine schwere Sorgenlast, rufst du, Mutter, wenn ein Mensch dich einmal kränkt und quält, rufst du, Mutter, wenn im Leben dir die Liebe fehlt, rufst du, Mutter, drum denke immer daran. Daha bir Recht wie frei. Wer sagt dir das erste große Wort? Nur die Mutter. Wer gibt dir was du dir wünschst sofort? Nur die Mutter. Wer sieht dich dann Leben lang verklärt? Nur die Mutter. Was ist denn sie einmal nicht mehr hört? Rufst du um oh Mutter? Yorum dengeyim beni. Hast Evet, e, popüler Alman mutfak şarkıları e, başlıklı albümden <gülüyor> eski bir kayıt dinlettim size. Bugün kadınlar hepimiz için söylüyorlar. E, i̇kinci albüm size getirdiğim e, Hollandalı bir etnomüzikoloğun 1938-2000 yıldır arasında yaptığı çeşitli kayıtları içeriyor. E, dediğim gibi karto bazı kartonetler çok yetersiz bu da öyle. Mark Van Tongeren adamın ismi 1938'den 2000'e kadar çeşitli dönemlerde dünyanın her tarafından yani Yunanistan'dan tutun Sri Lanka'ya kadar ki ilk örneğimiz Sri Lanka'dan olacak çeşitli kayıtlar yapmış bir seçki oluşturmuşlar. Bu albümü getirdim size. Mark Van Tongeren'in yaptığı kayıtlardan ilk kez e, bu bir taş plakkaydı. Sri Lankalı e, kadın e, halk şarkıcısını dinliyoruz. <gülüyor> Tarovar gede galna khadga gandhari kudhite Sakyan bolavite khadga gandhari kudhite Jai duyi sevandhi dupari Jai duyi sevandhi dupari Udaya nana pari Jai duyi sevandhi dupari Udaya nana pari हाथी हदगा गौरी हदगा गांधारी पुजिते सथा न भोलावीते हदगा गांधारी पुजिते कुंद करदाने माधती केतक गुलाब मार्गे कुलती ने पाहिने मार्गे कुलती ने पाहिने तू खेल जाता बोले मार्गे कुलती ने पाहिने तू बोले नान ते साजिने कड़े वर खासर दोने गांधारी पूजिते चक्का न बोला गांधारी पूजिते Evet. Mark Van Tongeren'in yaptığı kayıtları dinlemeye başladık. Ee, Almanya başlangıcımızdan sonra <gülüyor> ilk örneğimiz Sri Lanka'dan da. Şimdi e, Çin'in Yunan bölgesinden yaptığı bir kaydı dinliyoruz. Yine e, Mark Van Tongeren'in. Evet 1938-2000 yılları arasında e, Mark Van Tongeren'in yaptığı kayıtları dinliyoruz. E, üçüncü ve sonra örneğimiz Kalmik ülkesinden. E, Türkçe'de Kalmuk diyoruz. E, Kalmuklar aslında Moğol kökenli bir halk. E, fakat çeşitli nedenlerle 17. yüzyıldan itibaren Kafkasya'ya doğru e, göç etmişler. İşte o ...Moğol kimliklerini korumakla birlikte bir yanıyla da bir Kafkas müziği geleneği diyebileceğimiz müzik geleneği oluşturmuşlar. Mark Van Tongeren'in yaptığı kayıtlardan biri de oradanmış. Şimdi onu çalıyorum sizlere. Evet Kalmik ülkesinden e, Arkaik bir şarkı dinledik. Muhtemelen bir destandı bu. E, bir karamanlık havası hissettik doğrusu. E, Kalmiklerden sonra yine Kafkasya'da kalıyoruz. Kafkasya'nın güneyine geliyoruz. Ermenistan'dayız ama Ermenistan'dan meşhur bir Kürt şarkıcı. Evet hem Ermenistanlı hem de Kürt doğru duydunuz. E, Aslika Kadir. Aslıdan geliyor arada. Aslik e, yani Ermenice bir ek almışa benziyor. Aslik Kadir diyebiliriz. Ondan harika bir e, ağır hava seçtim. Harika bir uzun hava seçtim. Ermenistan'dan gür şarkıcı Aslika Kadir dinliyoruz. ra akhir vay navinam namay de janam la ma Meminal, ben kimin meminal? Çavır aşbellek ne kekendal? De gibi vas khaya hai lo lo lo gabh na vi urte jerdamala shego bra khere wai nagnaya hai lo lo gwa mana hal nchave raşbalek tekneken dal chave Deranam loger nagam Evet, Aşlık'a Kadir'i dinledik. Ee, Ermenistan'dan bir Kürt şarkıcıydı ve harika bir uzun uzunova seslendirdi. Evet. Hepimiz için kadınlar söylüyor bugün. Durumun beri yanında Balkan filan takmıyoruz. Dünyanın her tarafından çalıyoruz. Evet. Ermenistan'dan Sardunya Adası'na e, gideceğimizi sanıyorum. Düşünemezdiniz. Ama öyle yapıyoruz. Sardunya Adası'nın yetiştirdiği en büyük folk şarkıcılarından biri ki e, aslında e, modern yaklaşımlara da açık bir şarkıcı. Disiplin arası çalışmalar yapıyor. Farklı folk geleneklerinden gelen şarkıcılarla ortak albümler yapıyor. İşte Sabina Yanato gibi filan. <gülüyor> Şimdi onun e, ilk albümlerinden birinden e, bir şarkı dinleteceğim sizlere. E, bu albümde saf Sardinya Halk melodileri duyuyoruz. Hatta bir öncesinde bir ninni vardı ama ben size ninni yerine başka bir şarkı dinletiyorum. E, Elena Leda söylüyor. <gülüyor> mm -hmm. Elena Leda'yı dinledik. Çok sevdiğim şarkıcılardan biri. E, World Music anlayışıyla yapmış bu şarkıyı. Yine de e, çok büyük keyif veriyor bana. Evet. Sardinia adasından Slovakya'ya geçiyorum ve Slovakya'nın Polonya ile Ukrayna ile birlikte e, paylaştıkları Rus'in halkının yani bu üç ülkeye dağılmışlar. Rus'in ya da Lemko çeşitli isimleri var. Ee, Rus'in şarkısı seçtim bir tane sizlere. Yine meçhul bir e, kadın şarkıcı ama çok tipik. Yani Slovakya'da ve e, Rus'in şarkılarında bu tip kadın sesine bol bol e, rastlarsınız. Az önce Sardinya'da Elena Leda'nın sesini andıran sesler e, sürüyle karşınıza çıkabileceği gibi. Burada da böyle. Her kültürde <gülüyor> bir ee, şarkı söyleme geleneği bir şarkı söyleme alışkanlığı var. Bu da e, Slovak ve Rusinlerinki derinki dinliyoruz. že mojsto i Slovakya'dan birbirine bağlı iki Rus'in şarkısı dinledik. Dediğim gibi bugün kadınlar hepimiz için söylüyor. Dünyanın dört yanından. Şimdi e, programın başında Mark Van Tongeren'den bahsettik, Hollandalı etnolojik. Şimdi de etnolojiklerin e, babası belki de en büyüklerinden biri Alan Lomax'tan bahsediyorum, bahsedeceğim sizlere. Alan Lomax 1930'lu yıllardan itibaren dünyanın dört tarafında Türkiye dahil binlerce kayıt yapmış. Ee, ki kendisi için yapılan internet sayfasında harita üzerinden e, tıklayarak yaptığı kayıtları dinleyebiliyorsunuz. Ee, 6000'in üzerinde kayıt var orada. Ee, biraz da sakıncalı bir Amerikalı. Amerika'ya giriş yasağı olduğu zamanlar olduğunu hatırlıyorum ben. 1964'te ki o zaman ne, ne kadar zor olacağını Soğuk Sovaş döneminde tahmin edebilirsiniz. Bütün Sovyetler Birliği coğrafyasında yani Sibirya'dan Gürcistan'a kadar gezip dolaşmış. Oradaki kurduğu bağlantılarla yine halk şarkıları toplamış. Yani Enel bize bıraktığı miras aslında en eski ve en arkaik e, miraslardan başında yer alıyor. E, anımsadığım kadarıyla yalnızca İtalya'dan 8 albüm dolduracak, 8 CD dolduracak derecede fazla sayıda kayıt yapmış. Yani bu e, en az 200'dan 250-300 parça yapar. Yalnız İtalya için tabi. İşte 1964'te Sovyetler Birliği'ne yaptığı kayıtlar, e, Gezi sırasında yaptığı kayıtlardan bir küçük örneğimiz var. Gürcü bir e, meşhur kadın. Aslında solistenin ismini söylemişler diğer şarkıda ama bu parçada e, söylemeyi unutmuşlar. E, Alan Lomax'ın kayıtlarından bir Gürcü kadın şarkısı dinliyoruz. Yavana. Elhanlı Maks'ın 1964 yılında Gürcistan'da yaptığı kayıtlardan bir şarkı paylaştım size, e, sizle. Şimdi Arjantin'e gidiyoruz, Latin Amerika'ya. Son dönemde <gülüyor> hem ait olduğu e, yerli toplumun şarkılarını söylemesi bakımından, hem de e, kad kadın aktivizmi bakımından önemli bir şahsiyet. Bandera Mia, yani kendisini e, Avrupa'da yapılmış bir Kadın Sesleri Festivali'nden, Tanındım, keşfettim. Ee, Bandera Mian'ın sesinden iki tane yerli kızıl şarkısı şarkısi ee, seçtim sizlere. Pasando el río queda. Pero no en Iguazú Evet, Arjantin'deydik. İki şarkı çalacağım dedim ama e, son şarkımızı biraz daha fazla çalabilmek için o planımdan vazgeçtim. E, Bandera Mia'nın sesini dinledik. Şimdi bir yıldız, Pakistan'ın yetiştirdiği en büyük seslerden biri. E, Abida Pervin'i dinleteceğim sizlere. A ile yazılıyor tabii. Abida Parven yazılıyor. Eee... Fazla söze ihtiyaç yok. Uzunca bir şarkı. Umarım hepsini çalabiliriz. Dinleyelim son kez. Ee, kadınlar bizim için söylüyorlar. Herkes için söylüyorlar. Ve Pakistan'dayız. Abida Pervin. ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾਂਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਮੀਆਂ ਬੁਲਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਮੀਆਂ ਬੁਲਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ Oh, tasbi bahut hi phirna baahu tasbi bauti hi phirna tasbi bahut hi phirna is tasbi da ki padhna hu o, jeda, apne nal hesab kar'da, o, dhe nal hesab ki kar'da Ek nuk te vich gal muk diye, ek diye İk nukte gal mukdi, ik nukte vici gal gal, ik nukte azaban tophar nukta had nukda had nukta chhod hisaban khat ko zaf azaban kar band kufar diyan kar band kar dile I'm gonna give Kadim an apre vicd var ya Adi nafs, Ak epir bulesha asmani fard ney. O jeda manvich onu fardy a ney. Ev mat घिसाइदा पालता महराब दिखाईदा एमर मथा जमीन घिसाइदा पालता महराब दिखाईदा पढ़ कलमा लोक हसाइदा पढ़ कलमा लोक हसाइदा दिल अंदर समझ न लाईदा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा लोक हसाइदा ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਾਈ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਵੀ diye, Evet sevgili dostlar bugün Tuna'nın biri yanında Almanya'dan başlayıp Pakistan'a kadar uzanan dünyanın çeşitli bölgelerine sıçrayan bir e, akış izledik ve kadınlar hepimiz için söylediler 8 Mart'la bağlantılı sözümü tutmuş oluyorum böylece. E, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. E, ayrıca bütün sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz ve son olarak anımsatayım hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz nasıl tunalinberiani.blogspot.com adresinden e, ya da doğrudan tunalinberiani bile yazsanız doğrudan bloğa, bloğa bağlanmış olursunuz ve son programdan itibaren hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, bu benim bile zor katlandığım sesime eğer katlanabilen varsa aranızda. Ee, sevgili Selahattin ve Elif'e teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <gülüyor> बात bir रुक दी Nsamăi șoara marjei, n-să-n